قالوا إن يسرق فقد سرق من يوسف في نفسه ولم لهم قال أنتم شر والله أعلم بما تصفون kardeşleri dediler ki, eğer o çaldıysa doğrusu daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı. O vakit Yusuf bunu içine attı ve onlara bunu belli etmedi. İçinden siz daha kötü durumdasınız. Halbuki Allah ne anlatıyorsanız en iyi bilendir dedi. Alu ya Allahu Aladzim inna lahu abay Shaykh al-Kabira, fakud ahad na makan inna larak min al Dediler ki, ey aziz, gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onu bizden çok sever. Bunun için onun yerine birimizi koy. Şüphe yok ki biz seni iyilik edenlerden görüyoruz. en <gülüyor> Eşyamızı yanında bulunduğumuz kimseden başkasına almaktan Allah'a sığınırız. O takdirde şüphesiz ki biz gerçekten zalimlerden oluruz dedi. فَلَمَّ <gülüyor> artık ondan ümitlerini kesince fısıldaşarak bir kenara çektiler Büyükleri dedi ki doğrusu babanızın sizden Allah adına sağlam söz aldığını daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmediniz mi? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkında hüküm verinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O ise hüküm verenlerin en hayırlısıdır. ila abikum ya ila Siz babanıza dönün de ey babamız Gerçekten oğlun Bünyamin hırsızlık etti. Halbuki biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Gaybın muhafızları da değiliz. Sana söz verirken Bünyamin'in hırsızlık edeceğini bilemedik deyin. Hem İstersen içinde bulunduğumuz şehre oranın ahalisine ve beraberinde geldiğimiz kervana sor. Çünkü şüphesiz biz bu işte elbette doğru söyleyen kimseleriz deyin. Kâle bel bihim Döndüklerinde babaları dedi ki Hayır nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürüklemiş Artık bana düşen güzel bir sabır etmektir Umulur ki Allah onları Yusuf'u, Bin Yamin'i Ve orada kalan diğer ağabeyini hep birlikte bana getirir Şüphesiz ki alim her şeyi bilen Hakim her işi hikmetli olan ancak odur. Artık onlardan yüz çevirdi ve ah Yusuf'uma ah dedi. Ta kederden iki gözüne ak ah! düştü. Öyle ki kederini içinde tutup yutkunan bir kimse oldu. Alū tellāhi min ''Evlatları Allah'a yemin olsun ki sen dermansız bir hastalığa tutuluncaya veya helake uğrayan kimselerden oluncaya kadar Yusuf'u anıp durmaktan geri kalmayacaksın.'' dediler. <gülüyor> Yakup dedi ki ''Ben gam ve kederimi ancak Allah'a şikayet ediyorum. Çünkü Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum. Ya beni yedhabu fe tahassesu min Yusuf ve ahi ve la teyyesu min rauh illah innehu la yeyyesu min rauh illa al kavmul kafirun Ey oğullarım haydi gidin de Yusuf'la kardeşinden bir haber araştırın. Hem Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. <gülüyor> Bunun üzerine kardeşleri tekrar Mısır'a gelip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki Ey aziz bize ve ailemize zaruret kıtlık ve açlık dokundu ve pek ehemmiyetsiz bir sermaye ile geldik. Sen yine de bize ölçeği tam olarak ver ve bize ayrıca bağışta bulun. Bize fazladan erzak ver ve kardeşimiz Bünyamin'i de bize lütfet. Muhakkak ki Allah sadaka verenleri mükafatlandırır. <gülüyor> Yusuf dedi ki. Siz cahil kimseler iken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı bildiniz mi? Kalu enneke le ente Yusuf qala ane Yusuf ve hâzâ akhi Allahu aleyna innehu men yettak ve yasbir <gülüyor> fe innallâh fe inn Allah'a la Onlar yoksa sen gerçekten sen Yusuf musun dediler. O da evet ben Yusuf'um. Bu da kardeşim şüphesiz ki Allah bize lütufta bulundu. Doğrusu şu ki kim Allah'tan sakınır ve sabrederse artık şüphesiz Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez dedi. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا و إن كنا لخطئين kardeşleri Allah'a yemin olsun ki muhakkak ki Allah seni bizden üstün kıldı Halbuki şüphesiz biz elbette hata eden kimseler olmuştuk dediler. Yusuf dedi ki, bugün benim tarafından size bir kınama, bir başa kalkma yok. Allah sizi affetsin, çünkü o merhamet edenlerin en merhametlisidir. İzhabu bıqniyisi hala falqunu ala vüjehi abiye tıbciran ve toni ve toni bıahikum Benim bu gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Ta gözleri görür hale gelsin. Ve bütün ailenizle birlikte bana gelin. Wa lamma fâslati iruqalabuhum in böylece kervan Mısır'dan ayrılınca babaları doğrusu ben gerçekten Yusuf'un kokusunu duyuyorum eğer bana bunaklık isnaat etmeseydiniz beni tasdik ederdiniz dedi onlar Allah'a yemin olsun ki Şüphesiz sen hala eski yanlışlığındasın dediler. la ta'lamun. Nihayet müjdeci gelip o gömleği Yakub'un yüzüne koyunca hemen gözleri görür hale geldi. Size bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından şüphesiz ki ben biliyorum demedim mi dedi. <gülüyor> Oğulları ey babamız... Bizim için Allah'tan günahlarımıza mağfiret dile. Biz gerçekten hata eden kimseler idik dediler. <gülüyor> Yakup, sizin için Rabbimden daha sonra seher vakti mağfiret dileyeceğim. Şüphesiz ki gafur, çok bağışlayan Rahim çok merhamet eden ancak odur. ala Yusuf misr Allah. Allahu Nihayet hep beraber Mısır'a gidip Yusuf'un yanına girdikleri zaman onları şehrin dışında karşılayan Yusuf Ana babasını bağrına bastı ve buyurun inşallah güven içinde kimseler olarak Mısır'a girin dedi. <gülüyor> من قبل قد جعلها رضي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم, بكم مني بدوم من بعد أن نزق الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إنه Böylece sarayına geldiklerinde ana babasını kendi tahtının üstüne çıkardı ve derken hepsi onun Yusuf için secde ediciler olarak secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki Ey babacığım, işte bu evvelki rüyamın tabiridir. Doğrusu Rabbim onu gerçek kıldı. Hem şüphesiz bana ihsanda bulundu. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki Rabbim ne dilerse çok hoş tedbir edendir. Şüphesiz ki alim hakkıyla bilen, hakim, her işi hikmetli olan ancak odur.